Bölüm 2. Annesinden ve büyükannesinden öğrendiği kurallara göre gerçek bir hanımefendinin hiçbir şekilde paniğe kapılmaması ya da heyecanını, şaşkınlığını belirtmemesi gerekmesi nedeniyle Miss Marple arkadaşının yalnızca kaşlarını kaldırarak ilgiyle süzdükten sonra hafifçe başını salladı ve konuşmaya başladı. Senin açından çok tatsız ve olağan dışı bir olay Aspet. Bence olanları hemen anlatsan iyi olacak. Zaten bayan McGillicuddy'nin yapmak istediği de buydu. Ev sahibinin ateşe biraz daha yaklaşma önerisini memnuniyetle kabul ederek şöminenin karşısına oturdu ve eldivenlerini çıkarırken heyecanla anlatmaya başladı. Miss Marple anlatılanları can kulağıyla dinliyordu. Sonunda bayan McGillicuddy biraz soluklanmak için ara verdiğinde Miss Marple kararlılıkla söze karıştı. Sanırım şu anda en iyisi senin yukarı çıkarak şapkanı çıkarıp elini yüzünü yıkayıp kendine gelmen olacak sevgili dostum. Daha sonra da akşam yemeğine otururuz. Yemek sırasında bu konudan bahsetmemenizi özellikle önermek istiyorum. Yemekten sonra konuyu ele alır tüm bakış açılarından irdelemeye çalışırız. Bayan McGill de bu öneri üzerine hemfikirdi. İki hanım akşam yemeği sırasında değişik açılardan yaşam konusunda derin bir sohbete daldılar. Miss Marple, kilisedeki yeni orkçuya duyulan güvensizlikten, eczacının karısının karıştığı yeni skandaldan ve okuldaki öğretmenlerle köy yönetimi arasındaki gerginlikten bahsetti. Daha sonra iki hanım Miss Marple'ın ve bayan McGillikudin'in bahçelerindeki çiçeklerden konuşmaya başladılar. Masadan kalktıkları sırada Miss Marple anlatmayı sürdürüyordu. ''Yedi veren gülleri gerçekten gizemli, anlaşılmaz bitkiler.'' diye açıkladı. ''Ya çok gelişiyorlar ya da hiç.'' Ama bir tutarlarsa öyle gelişiyorlar ki neredeyse ömürlük oluyorlar. Üstelik günümüzde o kadar gelişmiş, o kadar muhteşem türleri var ki. Yeniden şöminenin karşısına geçtiler. Miss Marple köşedeki büfeden iki ayaklı Waterford kristal kadeh ve başka bir dolaptan da bir şişe çıkardı. Bu akşam kahve içmemenin daha doğru olacağını düşünüyorum Elspeth dedi gülümseyerek. Zaten çok gerginsin, buna şaşmamak gerek ve bu durumda uyuman çok zor. Bundan dolayı sana bir kadeh çuha çiçeği şarabımdan ve sonra da belki bir papatya çayı içmeni önereceğim. Bayan McGillicuddy bu teklifi kabul etmesinin ardından Miss Marple şarap kadeğini doldurup uzattı. Bayan McGillicuddy kadehinden bir yudum aldı ve Jane diye söze başladı. Umarım bütün bunları uydurduğumu ya da düş gördüğümü sanmıyorsun. Kesinlikle hayır diye yanıtladı Miss Marple iştenlikle. Bayan McGillicuddy rahat bir nefes alarak ekledi. Trendeki kondüktör söylediğim tek bir sözcüğe bile inanmamışa benziyordu. Çok nazik davrandı ama yine de korkarım bu şartlar altında bunu doğal karşılamayız Elspeth. Bu tuhaf aslına bakılırsa tamamen olağan dışı bir öykü gibi görünüyor. Ayrıca sen onun için bir yabancısın. Bana gelince ben gördüğünü söylediğin her şeyi aynen gördüğünden kesinlikle eminim. Gerçi bütün bunlar olağan dışı ancak kesinlikle olanaksız değil. Bir defasında yanımızdan geçen trendeki bir ya da iki kompartımanda olanları nasıl yanımdaymışçasına canlı ve yakın gördüğümü çok iyi anımsıyorum. Küçük bir kız çocuğu oyuncak ayısıyla oynarken birden bunu kompartımanın köşesinde uyuklayan şişman bir adama fırlatmıştı. Adam korku ve öfkeyle yerinden sıçramış, kompartımandaki diğer yolcular pis pis sırıtmışlardı. Bütün bunlar bugün hala gözümün önünde. Hatta olaya karışanları bugün bile teker teker kıyafetlerine varana dek hatırlayabilirim. Bayan McEulikudy başını memnuniyetle salladı. Aynen öyle. Adamın sana sırtının dönük olduğunu söylüyorsun. Öyleyse yüzünü görmedin. Maalesef. Peki ya kadın onu tanımlayabilir misin? Genç miydi yoksa yaşlı mı? Oldukça genç. 30-35 yaşlarında olduğunu sanıyorum. Daha kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Peki güzel miydi? Bunu da bilemeyeceğim. Yüzü acıdan kasılmıştı ve Miss Marple hemen sözünü kesti. Tabii anlıyorum. Peki üzerindeki giysiler nasıldı? Kürklüydü. Açık renkli bir kürk manto giymişti. Şapkası yoktu. Sarı saçlıydı. Peki adamla ilgili olarak dikkatini çeken anımsadığım bir şey yok mu? Bayan McGilliquid yanıt vermeden önce bir süre dikkatle düşündü. Uzun boylu biriydi. Sanırım esmerdi. Kalın günlü bir palto giymişti. Bu açıdan yapısı hakkında kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Sıkıntıyla başını öne eğerek ekledi. Sanırım pek fazla yardımcı olamadım. Hiç yoktan iyi diğer Miss Marple kısa bir sessizlikten sonra ekledi. Kızın gerçekten öldüğünden emin misin? Kesinlikle eminim. Dili dışarı sarktı ve bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Elbette haklısın. Konuşmamalısın da. Miss Marple heyecanla atıldı. Yarın sabah bu konuda daha çok şey biliyor olacağız. Yarın sabah mı? Elbette, hiç kuşkusuz gazetede bununla ilgili bir haber çıkacaktır. Bu adam kadını boğup öldürdükten sonra cesede ne oldu? Ne yapmış olabilir? Büyük olasılıkla treni ilk istasyonda terk etmiştir. Şey tren koridorlu muydu? Kompartımanlıydı. Öyleyse uzağa giden trenlerden biri değildi. Sizinki gibi bu trende Brakehampton'da durmuş olmalı. Diyelim ki adam cesedi bir köşeye sıkıştırıp cesetin yüzünün görülmemesi için kürk paltoyla yakasını iyice kapadıktan sonra hamp'tında trenden indi. Evet bence öyle yapmış olmalı. Ama bu durumda da cesedin çok kısa bir süre sonra bulunmuş olması gerekirdi. Sanırım yarın sabah gazetelerde trende boğularak öldürülmüş bir kadın cesedinin bulunduğu haberiyle dolu olacak. Göreceğiz. Ama sabah gazetelerinde bu konuyla ilgili hiçbir şey yoktu. Miss Marple ve bayan McGillicudy bundan emin olduktan sonra sessizce kahvaltılarını ettiler. İkisi de düşünüyorlardı. Kahvaltıdan sonra bahçede kısa bir gezinti yaptılar. Aslında bu her ikisi içinde mükemmel bir zaman dilimi olabilirdi ama o sabah ikisi de bahçeyle tam anlamıyla ilgili değildi. Gerçi Miss Marple arka bahçesinde yetiştirdiği birkaç yeni ve özgün bitkiye dikkat çektiyse de bunu yaparken kafasının dağınık olduğu belliydi. Bayan McGillicuddy'ye gelince her zaman adeti olduğu üzere yeni elde ettiği ender bitkilerin listesini sayarak karşı hata geçmeye bile yeltenmedi. Yine de bahçem olması gerektiği gibi değil diyen Miss Marple'ın düşünceleriyle başka yerde olduğu anlaşılıyordu. Doktor Haydak eğilmemi ve diz çökmemi kesinlikle yasakladı. Eğilmeden diz çökmeden ne yapılabilir ki? Gerçi Emekdar Edwards hala benimle ama o da dik kafalının teki. Günlük işçilere gelince hepsinin kötü alışkanlıkları var. Bardak bardak çay içip oyalanıyorlar. Gerçek anlamda çalışmayı isteyen yok. Oh evet biliyorum dedi bayan Mekke Gerçi eğilmem yasak değil ama doğrusunu istersen yemeklerden sonra özellikle de küle aldığımdan beri dolgun atlarına baktı. Her eğildiğimde midemde yanma hissediyorum dedi. Kısa bir sessizliğin ardından bayan Mekke birden ani bir harekette durarak arkadaşına döndü. Peki şimdi ne olacak? Bayan McEaly pek bir anlam taşımayan bu sözcüğü söylerkenki ses tonu Miss Marple'ın neyin sorulduğunu tam olarak anlamasına yetti. Bilmiyorum dedi. İki kadın konuşmadan bakıştılar. Miss Marple sanırım polis merkezine gidip müfettiş Cornish'e bu konu hakkında bilgi vermeliyiz dedi. Zeki ve sabırlı bir insandır. Ayrıca onu çok iyi tanıyorum. O da beni iyi tanıyor. Sanırım bizi dikkatle dinleyecek ve gereken bölümlere bilgi iletecektir. Böylece 45 dakika kadar sonra Miss Marple ve bayan McGillicuddy 30-40 yaşlarında bakımlı, ciddi, kendilerine dikkatle dinleyen bir adamın karşısında oturmuş olanları anlatıyorlardı. Frank Cornish Miss Marple'ı iştenlikle, hatta büyük bir saygıyla karşıladı. İki bayana hemen sandalyelere oturmaya davet ederek sordu. Sizin için ne yapabilirim Miss Marple? Sizden arkadaşım bayan McGillicuddy'nin anlatacaklarını dinlemenizi rica edecektim. Müfettiş Cornish anlatılanları ilgiyle dinledi. Öykü bittiğinde birkaç dakika susup düşündükten sonra açıkladı. Bu gerçekten olağan dışı bir öykü. Bu arada belli etmeden Bayan McGill okuyduğunu dikkatle incelemişti. Gerçekten şaşırtıcıydı. Karşısındaki tüm yaşadıklarını ayrıntılarıyla net ve açık olarak anlatmayı başarabilen bir kadındı. Anladığı kadarıyla kadının isterik bir yapısı ya da hayal dünyasında yaşar gibi bir havası da yoktu. Ayrıca Miss Marple'ın da arkadaşının öyküsüne kelimesi kelimesine inandığı anlaşılıyordu. Miss Marple'ı çok iyi tanıyordu. Saint Mary Meade'teki herkesin onun yumuşak ve heyecanlı görünümüne karşın aslında son derece dirayetli ve görmüş geçirmiş bir kadın olduğunu bilirdi. Hafifçe öksürdükten sonra konuşmaya başladı. Tabii yanılmış da olabilirsiniz. Kesinlikle böyle olduğunu söylemek istemiyorum ama bunun da mümkün olabileceğini düşünmemiz gerek. Gördüğünüz iki kişi yalnızca hoyratça şakalaşıyor olabilirler. Yapılan da kötü ya da vahşi bir amaç olmayabilir. Ne gördüğümü çok iyi biliyorum dedi bayan Mekkeulüküdi ve yüzünü astı. Ve bundan asla vazgeçmeyeceksin diye düşündü müfettiş Frank Cornish sıkıntıyla. Tuhaf ama öyle ya da böyle korkarım bunda haklı da olabilirsin. Yüksek sesle fikrini açıkladı. Demir yolları görevlilerine durumu açıklamışsınız. Buraya gelerek gördüklerinizi bana da anlattınız. Doğrusu da bu. ''Konunun peşini bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz.'' Bir an sustu. Miss Marple memnuniyetle onaylayarak hafifçe başını salladı. Bayan McLealy pek o kadar mutlu olmasa da bir şey söylemedi. Müfettiş Cornish Miss Marple'a döndü. Onun önerilerine gerek duymasa da bu konudaki yorumu bilmek istiyordu. ''Diyelim ki her şey aynen sizin söylediğiniz gibi oldu.'' diye söze girdi. Sizce cesete ne oldu? Bence yalnızca iki olasılık söz konusu olabilir diye Miss Marple bir an bile tereddüt etmeden söze girdi. Aslında daha mantıklı görünen cesedin treninde bırakılması. Ancak bu olasılığı tamamen bir yana bırakmamız gerekiyor. Böyle bir şey olsa aynı gün akşama kadar bir yolcu ya da hiç değilse son istasyonun görevleri tarafından bulunurdu. Frank Cornish başını sallayarak onayladı. Diğer olasılık ise katilin cesedi trenden dışarı rayların arasına atmış olabileceği. Bu durumda halen rayların yakınında bir yerlerde duruyor olabilir. Aslında bu olasılık da oldukça zayıf görünüyor ama ne var ki katilin cesetten kurtulmasını sağlayacak başka bir yol da göremiyorum. Kitaplarda sandıklara konulan cesetlerden bahsedildiğini okumuşsunuzdur diye bayan McGilliködy söze karıştı. Ama günümüzde herkes sandık yerine el çantaları ve valizlerle yolculuk etmeyi yeğiliyor. Onlarla da ceset taşınması olanaksız. Evet Cornish konuşmaya katıldı. İkinizle de aynı fikirdeyim. Eğer bir ceset varsa onun şimdi bulunduğunu ya da çok yakında bulunacağını kabul etmeliyiz. Sizi gelişmelerden haberdar edeceğimden emin olabilirsiniz. Ayrıca zaten konuyla ilgili bilgileri gazetelerden de öğreneceksiniz. Tabii bu vahşi saldırıya rağmen kadının sağ kalmış olabileceğini de düşünmemiz gerekir. Belki de kendisi trenden inip gitmiştir. Birisinin yardımı olmadan bu olanaksız diye söze karıştı Miss Marple. Eğer olsaydı da hiç kuşkusuz dikkat çekerdi. Hasta olduğunu söylediği bir kadını sürükleyen bir adam. Haklısınız böyle bir durum dikkat çeker dedi Korniş. Tabi bir kompartmanda baygın halde bilinçsiz ya da hasta bir kadın bulunup hastaneye götürüldüyse bu da kayıtlara geçmiştir. Sanırım kısa bir süre içinde bu konuda kesin bir bilgi alabileceğimizi söyleyebilirim. Ancak ne o gün ne de ertesi gün bir haber alınamadı. İkinci günün akşamı Miss Marple, müfettiş Cornish'ten bir not aldı. İlgilenmemi istediğiniz konu hakkında harcanan tüm çabalara karşın herhangi bir sonuca ulaşmak mümkün olmadı. Şu ana kadar herhangi bir kadın cesedi bulunamadı. Hiçbir hastaneden tanımladığınız gibi bir kadının tedavi için başvurduğu bilgisi alınamadığı gibi bir adamın desteğiyle istasyondan ayrılan şok geçirmiş baygın ya da hasta bir kadının görüldüğü de saptanamadı. Eksiksiz bir inceleme yapıldığından emin olabilirsiniz. Bu durumda arkadaşınızın tanımladığı sahneyi gördüğünü ancak bunun sandığı kadar vahim bir olay olmadığını düşünüyorum. Bölüm 3 O kadar vahim değil mi? Saçmalık bu! diye bayan McGillicuddy öfkeyle seslendi. Bu bir cinayetti. Miss Marple'ı ısrarlı ve küstah bakışlarla süzüyordu. Miss Marple da dik dik onun gözlerinin içine baktı. ''Haydi Jane'' dedi bayan MacGyulukuri. ''Bütün bunların bir yanlışlık olduğunu söyle. Hepsini hayal ettiğimi söyle. Şu anda böyle düşünüyorsun çünkü değil mi?'' ''Herkes hata yapabilir.'' diyerek Miss Marple nazikçe arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. ''Herkes Elspeth. Tabii sen de. Bunu da aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak senin yanılmamış olduğunu sanıyorum. Gerçi okumak için gözlük kullanıyorsun ama uzağı görme konusunda mükemmelsin.'' Ayrıca gördüğün seni çok etkilemiş. Buraya vardığında gerçekten şoktaydın. Bunu asla unutamayacağım diyen bayan McGillicuddy hafifçe titredi. İşin kötü yanı bu konuda ne yapacağımı bilmiyorum. Miss Marple düşünceli bir halde yanıtladı. Sanırım bu konuda senin yapabileceğin pek bir şey yok. Bayan McGillicuddy arkadaşının bu sözlerini dinlerken ses tonuna dikkat etmiş olsaydı senin sözcüğündeki özel tonlamayı fark edecekti. Gördüklerini haber verdim. Hem demir yolları elemanlarına hem de polise. Gerçekten yapabileceğin daha da başka bir şey yok. Bu sözlerin bir anlamda içimi rahatlattı. Bildiğin gibi Noel'den hemen sonra Seylan'a gitmeyi düşünüyorum. Roderick'i ziyaret edip onda kalacağım. Üstelik bu hiçbir nedenle ertelemek istemediğim bir yolculuk. Uzun zamandır bu yolculuğun heyecanıyla yaşıyorum. Yine de kararlılıkla ekledi. Eğer üzerime düşen bir sorumluluk olsaydı bu yolculuğu elbette her şeye rağmen ertelerdim. Tabii ki bunu yapardın Elspeth. ancak dediğim gibi sen bu konuda üzerine düşeni yaptın. Artık bu polisi ilgilendiren bir konu diye mırıldandı bayan McGillikuddy. Eğer polis aptal yerine konulmayı yeğliyorsa Miss Marple atıldı. Yo hayır polisin bu konuda aptal yerine konmayı kabullendiğini düşünmüyorum. Konuyu ilginç kılan da bu zaten sence de öyle değil mi? Bayan McGillicuddy arkadaşını anlamayan bakışlarla süzdü. Miss Marple arkadaşı hakkındaki düşüncelerinin bir kez daha doğruluğunu hissetti. Bayan McGillicuddy ilkelerinden taviz vermeyen hayal gücünden yoksun bir kadındı. İnsan gerçekten ne olduğunu bilmek istiyor diye belirtti. Öldürüldü. Kuşkusuz ama kim ve niçin öldürdü? Ayrıca ceset ne oldu? Ve şu an nerede? Onu da polis bulsun artık. Çok haklısın ama bulamadılar işte. Bu da katilin zeki, hatta çok zeki olduğunu gösteriyor. Miss Marple düşünceli bir halde kaşlarını çattı. Cesetten nasıl kurtulmuş olabileceğini anlamıyorum. Bir cinnet anında kendini kaybedip bir kadını öldürüyor. Önceden planlanmış bir cinayet olamaz. Kimse bir kadını o koşullarda tren büyük bir istasyona girmeden birkaç dakika önce bilinçli olarak öldürmez. Kavga etmiş olmalılar. Kıskançlık ya da bu tür bir nedenle. Adam kendine hakim olamayarak kadını boğdu. İşin püf noktası da bu. Tam tren gara girerken adam elinde bir cesetle kalıveriyor. Böyle bir durumda daha önce de söylediğim gibi kadını bir köşeye yaslıyor, uyuyormuş gibi yüzünü gizledikten sonra treni mümkün olduğunca çabuk terk ediyor. Başka ne yapılabilir ki? Ben başka olasılık göremiyorum. Ama hiç kuşkusuz var. Miss Marple düşünceye daldı. Bayan MacGillocudy'nin ondan bir yanıt alana kadar iki kez seslenmesi gerekti. ''Gün geçtikçe kulakların daha da ağır iş.'' diyor Jane. ''Doğru, biraz. İnsanların bana karşı sözlerini eskiden olduğu kadar net ve açık söylemediklerini düşünüyorum. Ancak seni yanıtlamamanın nedeni korkarım duymamam değil, dikkatimi verememem. Yarın Londra'ya gidecek olan tren seferlerini sormuştum. Öğleden sonra senin için de uygun mu? Margaret'ı ziyaret etmek istiyorum. Beni ancak çay saatine doğru bekliyor.'' 12-15 treniyle gitmek senin için uygun mu? Öğle yemeğini erken yeriz. Elbette ama Miss Marple arkadaşının sözünü tamamlamasına fırsat vermedi. Peki acaba senin çay saatinde değil de ancak akşam 7 civarında oraya varmanın Margaret için bir sakıncası olur mu? Bayan McGillicudey arkadaşına merakla baktı. Aklından neler geçiyor Jane? Birlikte Londra'ya gidip daha sonra senin geldiğin trenle Brakehampton'a kadar gitmeyi öneriyorum. Sen Brakehampton'dan yeniden Londra'ya dönersin. Ben de aynen senin geldiğin gibi buraya devam ederim. Yolculuk masrafları bana ait. Miss Marple bu son konuyu özellikle üzerine basarak belirtti. Bayan MacNeilukudi işin parasal yönünü duymazdan geldi. Tanrı aşkına bundan ne elde etmeye bekliyorsun Jane diye sordu şaşkınlıkla. Yeni bir cinayet görmeyi mi? Elbette değil. Miss Marple çok şaşırmıştı. Sanırım senin rehberliğinde hmm, gerçekten de bu durumda doğru terimi bulmak oldukça zor. Cinayet mahallini görmek istediğimi itiraf etmeliyim. Evet, cinayet mahallini. Böylece ertesi gün Miss Marple ve Bayan McEaly QD 16.50'de Paddington'dan hareket eden trenin birinci mevki kompartımanında karşılıklı iki koltukta oturmuş Londra'dan geri dönüyorlardı. Paddington bir önceki cumadan daha kalabalıktı. Şunun şurasında Noel'e yalnızca iki gün kalmıştı. Tren ise tenha sayılabilirdi. Özellikle arka vagonlar. Bu kez geçtikleri tren olmadığı gibi onları geçen de olmadı. Arada sırada Londra yönünde birkaç tren yanlarından geçip gitti. İki kez de oldukça hızlı iki tren farklı bir yönde yanlarından geçip gitti. Bayan McNeill'e köyü arada sırada sıkıntıyla saatine bakıyordu. Tam olarak söylemesi çok zor ama o sırada bildiğim bir istasyondan ne zaman geçtiğimizi anımsamıyorum. Ancak sıkça küçük istasyonlardan geçiyorlardı. 5 dakikaya kadar Brakehampton'a varmış olacağız diye belirtti Miss Marple. Aynı anda kapıdaki kondüktör belirdi. Miss Marple meraklı arkadaşına baktı. Ama o hayır anlamında başını salladı. Bu başka bir kondüktördü. Adam biletleri zımbaladıktan sonra ilerlediyse de aynı anda trenin geniş ancak keskin bir viraja girmesi nedeniyle bir an için sendeleyerek yavaşladı. Herhalde Brakehampton'a yaklaşıyoruz. Bunu söyleyen bayan McGillikud'iydi. Evet, şehrin banliyelerinde olmalıyız diye yanıt verdi Miss Marple. Dışarıda ışıklar ve binalar birbiri ardına geçip gidiyordu. Arada sırada ise caddeler ve tramvaylar göze çarpıyordu. Giderek yavaşlayarak makasların üzerinden geçmeye başladılar. Neredeyse varacağız dedi Bayan McGillüküvide. Bu yolculuğun en ufak bir yararı bile olmadığını düşünüyorum. Yoksa dikkatini çeken bir şey oldu mu Jane? Maalesef hayır diye yanıtladı Miss Marple oldukça tereddütlü bir sesle. Tamamen boşa gitmiş bir para diye mırıldandı bayan MacGillikudi. Bilet parasını kendi cebinden ödemiş olsa da daha az huzursuz olacaktı hiç kuşkusuz. Fakat Miss Marple bilet paralarını ödemekte diretmişti. İnsanın bir şeyin olduğu yeri kendi gözleriyle görmek istemesi doğal. Bu trenin birkaç dakika rötere var. Cuma günü tam zamanda mı hareket etmişti? Sanırım evet. Aslında buna pek dikkat etmedim. Tren yavaşça kalabalık ve canlı Brakehampton garına girdi. Hoparlörlerden boğuk anonslar duyuldu, kapılar açılıp kapandı, yolcular binip indiler, peron boyunca gidip geldiler. Hareketli ve kalabalık bir sahneydi. Burada insan kalabalığına karışıp istasyondan çıkıp gitmek bir katil için işten bile değil diye düşündü Miss Marple. Ya da başka bir vagona geçerek aynı trenle gerçek hedefine kadar yola devam etmek. Diğerleri gibi alelade bir yolcu olarak ama bir cesedi ortadan yok etmek için hiç de kolay bir yol değil. Ceset bir yerlerde olmalı. Bu arada Bayan McLeal-Hücudy trenden inmiş, perondan açık tren penceresine doğru konuşuyordu. Kendine dikkat et Jane, sakın üşütme. Bu mevsimde havalar oldukça tehlikeli. Üstelik sen de artık eskisi gibi genç sayılmazsın. Biliyorum diye mırıldandı Miss Marple. Bu konu yüzünden daha fazla endişelenip sıkılmamıza gerek yok. Elimizden geleni yaptık. Miss Marple başıyla onaylayarak ekledi. Soğukta kalmamalısın Elspeth. Aksi takdirde üşüteceksin. Bence gar restoranında sıcak bir çay iç. Nasıl olsa daha zamanım var. Londra treni 12 dakika sonra kalkacak. Bu iyi bir fikir. hoşça kal Jane. Güle güle Elspeth. Sana mutlu Noeller dilerim. Umarım Margaret da iyidir. Seyland'a iyi eğlenceler. Keyfini çıkar. Beni sayıp anımsamayacağından kuşkuluyum. Ama yine de Roddick'e selamlarımı ilet. Tabii ki anımsıyor. Hem de çok iyi. Ona okulda olduğu sıralarda bir şekilde yardımcı olmuştun. Kilitli dolaptan kaybolan bir parayla ilgili bir şeydi sanırım. Bunu asla unutamıyor. Ah o mu? diyerek Miss Marple gülümsedi. Bayan McLealükü diye arkasını döndü. Bir düdük sesi duyuldu ve tren hareket etti. Miss Marple arkadaşının tıknaz şişmanca gövdesinin peronda kaybolmasını seyretti. Elspeth huzur içinde Ceylan'a gidebilirdi. Yapabilecek her şeyi yapmış, tüm sorumluluklardan kurtulmuştu. Tren ilerlemeye başlayınca Miss Marple arkasına yaslanmadı. Dimdik oturuyor, ciddi ciddi düşünüyordu. Konuşmaları dalgın ve dağınık olsa da zihni son derece açık ve netti. Çözmesi gereken bir sorun vardı. Bu gelecekte neler yapması gerektiğine ilişkin bir sorundu ve tuhaf olun bu sorunu çözmek Bayan McGillicuddy'ye olduğu gibi ona bir görev olarak da görünüyordu. Bayan McGillicuddy sonuçta ikisinin ellerinden geleni yaptıklarını söylemişti. Elspeth'in açısından bu doğru olabilirdi ama Miss Marple kendisi açısından bunun doğruluğundan pek o kadar da emin değildi. Kimi zaman bazılarının özel hünerlerine gerek duyulabilirdi ama bu biraz kendini beğenmişlik olmuyor muydu? Kendisi böyle bir durumda olsa ne yapabilirdi ki? Birden aklına arkadaşının sözleri geldi eskisi kadar genç değilsin. Bir taarruzu planlayan general ya da bir firmanın muhasebe defterlerini inceleyen hesap uzmanı titizliğiyle Miss Marple olası harekat planının eksi ve artılarını saptadı. Aktiflerde aşağıdaki maddeler bulunuyordu. 1. Geniş yaşam deneyimin ve insanları tanımam. 2. Sir Henry Glitherik ve vaftizoğlu, sanırım Scotland Yard'da Little Paddocks olayında bana çok yardımları dokunmuştu. 3. Yeğenim Raymond'ın ikinci oğlu bildiğim kadarıyla İngiliz demir yollarında görevli. 4. Griselda'nın oğlu Leonard harita okumakla gerçek bir dahi. Miss Marple bu aktifleri yeniden gözden geçirip değerlendirdi. Pasif cephesinde olanları özellikle de bedensel zayıflığını göz önüne alarak değerlendirmesi gerekiyordu. Artık istediğim gibi oraya buraya gidip istediğim gibi araştırma yapıp araştırmalarımı sürdüremem diye düşündü içi burkalarak. Evet, yaşı ve bedensel zayıflığı en önemli engellerdi. Gerçi yaşına göre sağlığı mükemmel sayılabilirdi ama yine de ihtiyardı. Doktor <gülüyor> Heydak, basit bahçe işlerinden bile sakınması gerektiğini belirttiğine göre, bir katil yakalamak için yola koyulmasına kesinlikle karşı çıkacaktı. Aslında katili bir an önce yakalamak istiyordu ama işin zor tarafı da burada başlıyordu. Şimdiye dek cinayetin olayların açıklamalarını bir anlamda hazır olarak kucağında bulmuştu. Şimdi ise işin peşine kendisinin düşmesi, dizginleri ele alması gerekiyordu. Bunu istediğinden de tam olarak emin değildi. Yaşlıydı, yaşlı ve yorgundu. Yorucu bir günün sonuna ulaşılan o anda yeni bir projeye girişmenin düşüncesini bile itici buluyordu. Yalnızca eve dönmek, lezzetli bir akşam yemeğiyle donattığı tepsisini eline alıp şöminenin karşısına geçmek ve yatıp uyumak istiyordu. Sabah ise bahçesine çıkacak, sağa sola bakacak, fazla yorulmadan ve kendini üzmeden huzur içinde bahçede düzeni sağlayacaktı. Bu tür maceralar için çok yaşlıyım diye düşünen Miss Marple dalgın bir şekilde pencereden dışarı bakıyor, demir çizdiği geniş virajı seyrediyordu. Bir viraj. O an aklına bir şey geldi. Kondüktör biletleri zımbaladıktan hemen sonra olan bir şey. Tabi bu mümkündü. Olabilirdi. Bu olaya bakış açısını tamamen değiştirebilirdi. Miss Marple'ın yanakları kızardı. Birden tüm yorgunluğunun kaybolduğunu hissetti. Hemen yarın sabah David'e bir mektup yazmalıyım diye karar verdi. Aynı anda aklına aktiflere kaydedebileceği çok değerli bir unsur daha geldi. Tabii diye düşündü. Sevgili Sadık Florence. Miss Marple son derece metodik bir şekilde harekat planını hazırlarken önemli bir gecikme faktörü sayılabilecek Noel zamanında hesaba katmayı unutmadı. Önce büyük yeğeni David West'e bir mektup yazarak Noel tebrikleriyle birlikte acil bilgi isteğini de iletti. Büyük şans eseri önceki yıllarda olduğu gibi yine rahibin evindeki Noel yemeğine de davetliydi. Böylece orada tatil günlerinden yararlanıp eveveynlerini ziyaret eden Leonardo görebilecek ve ona haritalarla ilgili sorularını yöneltebilecekti. Her türlü harita Leonardo'nun ilgili alanına giriyordu. Bu yaşlı kadının belirli bir bölgenin büyük ölçekli haritasına niçin gerek duyduğu onu hiç ilgilendirmiyordu. Haritalar üzerindeki uzunluk ve genişlikleri yüksünmeden hesapladı, Miss Marple'ın amaçlarına hangi haritanın en yararlı olacağını belirledi. Hepsi bu kadar da değil. Tam da ihtiyaç duyulan harita tesadüfen koleksiyonunda vardı. Haritayı memnuniyetle ödünç verecekti. Miss Marple'da da haritayı özenle koruyacağına ve en kısa zamanda geri getireceğine söz verdi. Harita mı diye sordu Leonard'ın annesi Griselda. Yetişkin bir oğlu olmasına rağmen cami yıkılsa da mihrap yerinde deyimine tıp atıp uyan bir kadındı. Sade, eski püskü rahip evine hiç yakışmıyordu. Haritayı ne yapacak yani onları ne amaçla kullanacağını bilmek istiyorum. Bilmiyorum dedi genç Leonard. Sanırım bunu kesin olarak belirtmedi. İşte bu çok tuhaf dedi Griselda. Bu bana oldukça kuşkulu görünüyor. Onun yaşında bir ihtiyarcık artık böyle işlerden elini ayağını çekmeli. Leonard ne tür işleri kastettiğini sorunca Grisel'de kaçamak bir yanıtla geçiştirdi. Burnunu her yere sokmayı. Çok garip. Haritayı ne yapacak? Bu arada Miss Marple büyük yeğeni David West'ten sevgi ve iştenlikle yazılmış bir mektup aldı. Sevgili Jane teyze. Yine neyin peşindesin? Benden istediğin bilgileri temin ettim. Verdiğin bilgilere uyan yalnızca iki tren sapladım. 16.33 ve 17 trenleri. Birincisi yavaş bir tren. Ve Haling Broadway, Barwell Heights, Brakehampton ve Market Basing'de duruyor. 17 treni ise Cardiff'te, Newport'ta ve Swansea'ye giden Wallace Ekspresi. E. Gerçi tarifeye göre Brakehampton'a 5 dakika önce varması gerekiyor ama birinci tren yolda 16 trenince geçilmiş olabilir. İkinci tren ise 16.50'yi Brakehampton'a varmadan hemen önce geçiyor. Bu sorunun ardından ağız sulandırıcı bir köy skandalı kokusu alıyorum. Yoksa şehirdeki alışverişten 16.50 treniyle dönerken belediye başkanının karısını yanınızdan geçen trende köy doktorunun kollarında mı gördün? Peki ama hangi tren olduğunun ne önemi var? Belki de Port Coal'da bir hafta sonu geçirmişlerdir. Kazak için çok teşekkür ederim. Tam istediğim gibi. Bahçen nasıl? Sanırım yılın şu mevsiminde pek çekici değildir. Enişten dileklerimle. David Miss Marple gülümseyerek gönderilen bilgilerle ilgilenmeye başladı. Bayan MacGillie gördüğünün kuşetli bir vagon olmadığından emindi. Bu durumda Sven Ekspresi'nin söz konusu olması olanaksızdı. Geriye 16.33 treni kalıyordu. Bu durumda birkaç yolculuk daha yapılması kaçınılmazdı. Miss Marple iç çekerek işe koyuldu. Miss Marple daha önce olduğu gibi yine 12.15 treniyle Londra'ya gitti ama bu kez dönüş için Brakehampton'a kadar 16.50'yi değil 16.33 trenini seçti. Yolculuk önemli bir şey olmadan rahat geçti ama Miss Marple bazı şeyleri not aldı. Tren yalnızca yarı yarıya doluydu. 16.33 öğleden sonranın asıl işi dönüşüne rastlayan kalabalık saatlerinden önce hareket ediyordu. Birinci sınıfa ayrılan kompartımanlarda yalnızca bir tek yolcu vardı. New Status'ın gazetesi okuyan çok yaşlı bir bey. Miss Marple da kompartımanda yalnızdı. Haling Broadway ve Barwell Head istasyonlarında özellikle pencereden sarkarak trene inip binenleri gözledi. Barwell Head'de 3. sınıftan birçok yolcu indi. 1. sınıfta ise her şey aynı kaldı. New Status'ın gazetesini kolunun altına alıp inen yaşlı adam dışında. Brakehampton'dan hemen önce tren uzun geniş bir viraja girdiğinde Miss Marple ayağa kalkarak sırtını storunu indirdiği pencereye yasladı. Evet trenin birden viraja girmesi ve yavaşlaması kişinin dengesini bozabiliyor ve aynı kişinin pencereye çarpmasıyla storu yukarıya doğru açabiliyordu. Dışarıya baktı. Hava bayan McEleacudie'nin yolculuk ettiği akşamdan daha aydınlıktı. Henüz karanlık çökmeye başlamıştı. Ama yine de dışarıda pek bir şey görünmüyordu. Çevreyi iyice incelemek için gündüz yolculuk etmesi gerekiyordu. Ertesi gün sabah erkenden kalkan trenle Londra'ya gitti. Bu yolculuğu ev ihtiyaçlarını karşılama gerekçesiyle yaptığını açıklamak için 4 adet keten yastık kılıfı satın aldı. Gerçi bunlara ödediği paraya biraz dövündü ama bu kez de Paddington'dan 12-15'te kalkan trene bindi. Birinci sınıf vagonda yine yalnızdı. Bu nedeni yüksek vergiler olmalı diye düşündüm Miss Marple. İş yolculuğuna çıkmış iş adamları dışında kimse birinci sınıfın fiyatını karşılayamıyor. Sanırım onlar da bunu sonradan gider olarak vergiden düşüyorlar. Trenin Brakehampton'da planlanan varışından 15 dakika önce Miss Marple Leonard'ın verdiği haritayı açarak çevreyi incelemeye başladı. Haritayı önceden çok dikkatli bir şekilde incelemiş olduğu için haritada trenin geniş viraja girerek yavaşlayacağı noktayı önceden not aldığı istasyonunu geçer geçmez saptadı. Bu çok geniş ve uzun bir virajdı. Miss Marple pencereye yapışarak virajın altındaki dik yamacı seyretti. Tren virajı oldukça yüksek bir demiryolu viyadüğü ile geçiyordu. Tren Brackhampton'a girenedek, Miss Marple bir dışarıda bir haritaya bakıp durdu. Aynı günün akşamı Miss Marple, Bayan Florence Hill, 4 Madison Road, Brackhampton adresine bir mektup yazarak gönderdi. Ertesi sabah ise ilçe kütüphanesine giderek Brakehampton telefon rehberinde ve bölge gazetesinde incelemeler yaptı ve ilçenin tarihi hakkında bilgi edindi. Daha yeni ve olgunlaştıramadığı fikrini destekleyecek bir kanıt bulamamıştı. Ama aklına gelen düşünce olmayacak şey değildi. Ne var ki şimdilik bu konunun daha fazla üzerine gitmek istemiyordu. İleriye doğru atılacak adım çok fazla çaba gerektiriyordu. Çok yoğun bir çalışma gereğiydi bu. Bedensel olarak altından kalkamayacağı bir iş. Teorisini kesin olarak kanıtlamak ya da yalanlamak için bu noktada dışarıdan yardım alması şarttı. Peki ama kimden? Miss Marple aklından birçok isim ve olasılık geçirdi ama hepsinden sinirli bir baş sallamayla vazgeçti. Zekalarına güvenebileceği herkesin yapacak çok fazla işi vardı. Hepsinin mesleki olarak çok önemli ve yoğun işleri olmasının yanında boş zamanları da genellikle çok önceden planlıydı. Zamanı olan ancak yeterince zeki olmayanların ise yardımcı olamayacaklarını düşünüyordum Miss Marple. Alnı sıkıntı ve sinirden kırışmıştı. Birden alnı düzleşti, yüzü sevinçle aydınlandı ve bağırdı. "Tabii ya, Lucy Iris Barrow!"